648. konu. Hazreti Ali'nin emir ve komutanlarına tavsiyelerde bulunması. Hazreti Ali bir memleketin başına geçirdiği memurlarından birisine şunları yazdı: Halk ile kendi arana bir perde çekerek kendini onlardan tecrit etme. Çünkü bu, vatandaşları sıkıntıya soktuğu gibi idarecilerin de olup bitenleri görmesine engel olur. Kendinle halk arasına koyduğun mesafe vatandaşlarının durumlarını ve senin hakkında neler düşündüğünü öğrenmeni imkansızlaştırır. Bu şekilde de onlar büyükleri küçük, küçükleri de büyük görmeye başlarlar, güzelle çirkini, hak ile batılı birbirine karıştırırlar, yöneticiler de birer insandırlar, halkın kendisinden gizlemekte olduğu şeyleri bilemez, sözler üzerinde alametler yoktur ki insan doğrularıyla yanlışlarını ayırt edebilsin, bu durumda haklıyı haksızdan ayıramazsın, senin için iki seçenek vardır, Birincisi cömert olur, aradaki engelleri kaldırarak halkına güzel davranır ve onların haklarını gözetirsin. İkincisi cimrilik yapar onlarla karşı karşıya gelmekten kaçınırsın. O zaman da seni görmekten ümitlerini kestiklerinde yüz çevirip senden hiçbir şey istemeyeceklerdir. Şunu da söyleyeyim ki insanların problemlerinin birçoğu hiç masrafsız ve sıkıntılara girilmeksizin halledilebilen şeylerdir. Öyle karanlık bir pencere gerisinden hükmetmekle hiçbir şey kazanamazsın. Kendi iyiliğini istiyorsan bu sözlerimi tutarsın.